Oruç 21 İn Fıkıhı İyi bir ay gelirse, Ramazan ayı şafaktan gün batımına kadar oruç tutuyor, o zaman yiyecek ve içeceklerden kaçınıyorum.